8. İmamın kitabında geçen seçme akaid hadisleri Tevhid fıtrat dinidir. Ebu Hureyre radallahu anhu şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her doğan çocuk fıtrat İslam üzere doğar. Sonra annesi ve babası onu ya Yahudileştirir ya Hristiyanlaştırır veya da Mecusileştirir. Mitekim her hayvanın yavrusu organları tam olarak doğar. Siz hiç o yavrunun burnunda, kulağında eksik bir şey görüyor musunuz? Ebu Hureyre Radya Anhu şöyle dedi. Dilerseniz şu ayeti okuyun. Ey Muhammed! Dost doğru olarak yüzünü dine, Allah'ın fıtratına çevir ki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Allah'ın yaratışında hiçbir değişme yoktur. Rum Suresi 30. Ayet Hadis Buhari Müslim'de geçmektedir.